17 yaşında bir oğlum var. İslam'a değil Hristiyanlığa inandığını söylüyor. Ne yapabilirim bu konuda? Her pazar kilise gibi bir yere gittiğini söyledi. Lütfen cevap verin. Çok üzgünüm demiş hocam. Yani çocuğun arkadaşları önemli bu konuda. Bir Müslümanın Hristiyan olması mümkün değil. O çok zor bir halisedir. Hiçbir Müslüman Hristiyan olmaz. Hristiyan olanlara dikkat edin zaten Müslüman değildir. Yani e, Türklerden Hristiyan olanlar varmış ailesine bakıyorsunuz zaten dinle alakası yok İslam'la ilgileri yok e, fakat bu bir istisna diyelim e, Müslüman bir ailede böyle bir durum olması nereden kaynaklanır bu yavrunun nereye gitti ne yaptığı konusunda demek ki bir e, takip sıkıntısı var o yavruyu e, sanmıyorum yani çok üzerine gitmeye de gerek yok. Makul şeyler söylediğiniz takdirde o normal halini alacaktır. Bu gençlik sevdası gibi bir şey. Bir de e, yanlış arkadaş tercihinden kaynaklanan bir hadise. E, arkadaşlar arasında sanıyorum o tür kişiler var. Bu arkadaşlık nevinden e, oraya gidiyor, geliyordur. Üzerinde biraz durur, takip edecek olursa o yavru kazanılır ama üzerinde durmak lazım. Belli ki bir yanlış arkadaş kurbanı bu yavrumuz. Evet, şuna bak yardımcısı olsun.